Geçtiğimiz hafta Bedrül Mevit kazası işlenmiş idi ve evet. inşallah Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla bu haftada hem mevzumuza hem muhabbetimize devam edeceğiz. Cenab-ı Hak muhabbetimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize olan muhabbetlerimizi ziyade eylesin. Bunun olabilmesi için en önce iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Nazarına, nuruna, ruhaniyetinin yakınlığına muhtacız. Bizler de onun mübarek nazarlarını, efendim o tertemiz muhabbetini ve pak ve münevver olan ruhaniyetini talep etmek, ondan nasiptar olmak için her hafta hiç olmazsa belli saatlerde bu muhabbeti zinde tutmak adına bir şeyler okumaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu halimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz edip onun ve razı olduğu kendisinin razı olduğu müminler safına bizleri dahil ederek inşallah iki cihan serveri Efendimiz'in nazarıyla, ruhaniyetiyle ve nuraniyetiyle pürnür olmamızı, muhabbetle dolup taşmamızı ve böylece hem kendisi aydınlanan hem etrafını aydınlatan müminlerden olmamızı inşallah cenab Hak ihsan edesin. Muhabbet bağında bedrul ül Mev'id yani Bedir'in tekrar rövanşını yapacağız biz sizlerle diyerek Ebu Süfya'nın iki Cihan Serveri Efendimiz'e daha doğrusu müşriklerin müminler e, safına, ordusuna kafa tutması hadisesiyle beraber kendilerinin Buna mutabık kalamayacak derecede aciz olduklarının görülmesi hadisesiydi. Bedrül Mev'it bu kadar özetliyoruz. Yani tekrar detaylarına vararak inerek mevzu anlatmaya kalkarsak 5-10 dakika böylece geçmiş oluyor. Neticede hicretin 4. senesiyle alakalı hadiselerin biraz daha böyle sonuna doğru gelmiş durumdayız. Herhalde bu akşamki mevzumuz iki Cihan Serberi Efendimizin Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anhayla izdivacı evlenmesi bahsini işleyeceğiz. İnşallah. İnşallah artık herhalde kardeşlerimizle frekanslarını ayarlamışlardır. Bir şekilde bizi dinlemeye gayret ediyorlardır. Ee, Cenab-ı Hak şimdiden yapmaya gayret ettiğimiz e, bu programı, bu sohbeti rızayı i Şerif'ine muvafık eylesin. Sadece bizleri değil, dinleyenleri dahi. Yani acaba bunlar burada ne konuşuyor diyerek, şöyle bir radyosunu karıştırırken bizi dinleyen kardeşlerimizi bile Cenab-ı Hak, affettiği, mağfiret ettiği, Resulüne yaklaştırdığı kullarından eylesin. Duasıyla Bismillah diyoruz, başlıyoruz efendim. Asıl ismi Hind olan Hazreti Ümmü Seleme, Mahzum oğulları kabilesinden, Ümeyye bin Muhire'nin kızıydı. Kocası, Abdullah bin Abdül Esed, İslamiyet'i kabul etmesinden dolayı, müşriklerin eza ve cefasına maruz kalınca, Habeşistan'a hicret etmişti. Birçok Kureyşli'nin Müslüman olduğu şayiası üzerine, Mekke'ye dönmüş, ancak haberin asılsız olduğunu öğrenince, binbir güçlükle bu sefer Medine'ye göç etmişti. Habeş ülkesine her iki hicrette de, Hz. Ümmü Seleme kocasıyla birlikte bulunmuştu. Kocasının Uhud Harbi'nde yaralanması sonucu, hicretin dördüncü yılının Cemaziyel Ahir ayı sonuna doğru vefat etmesiyle birlikte dört çocuğuyla Hazreti Ümmü Seleme dul kalmıştı. Hazreti Ümmü Seleme henüz vefat etmeden bir gün kocasına, duyduğuma göre cennetlik kocası ölen cennetlik bir kadın, Sonradan başka biriyle evlenmezse muhakkak Allah onu cennette kocasıyla bir araya getirecektir. Aynı şekilde cennetlik hanımı ölen cennetlik bir erkek de sonradan başka bir kadınla evlenmezse Allah muhakkak onu da cennette karısıyla bir araya getirecektir. Dedikten sonra şu teklifi yapmıştı. O halde gel seninle sözleşelim. Ne sen? Benden sonra evlen ne de ben senden sonra evleneyim. Fakat Ebu Seleme bu teklifi kabul etmemiş ve ''Sen benim sözümü dinle, ben öldüğüm zaman sen evlen.'' demişti. Sonra şu duayı yapmıştı. ''Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha hayırlı, onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et.'' Evet, tabii burada ince bir mana daha var, onu göz ardı etmemek lazım. Cennetlik olan kocanın cennetlik hanımla, cennette beraber olması, latifesine bakarsak, şöyle bir girizgahta var, yani nazarlara verilen, şöyle bir hikmetlik kısmı da var bu işin. Yani bir beyefendinin, efendim, bir hanımefendinin ne olursa olsun, izdivac ettiklerinde, evlendiklerinde, Kendilerine ait hukuklardan birbirlerinin razı olması bahside nazara veriliyor. Yani cennete kul nasıl girer? Kul hakkıyla girebilir mi? Allah'ın hukukuna ait haklarla girebilir mi? Giremez. Allah affeder, kullar da hakkını helal ederse o hukuk üzerinde olmaksızın girebilir. Veyahut kul hakkını ne yapar? Cenab-ı Hak bir şekilde onu razı edecek şekilde ahirette muamele kılar... Bu sayede o kul hakkı olan kişi Allah Teala'nın barıştırmasıyla birbirlerine haklarını helal etmesiyle yine cennete girmiş olurlar. Ama üzerlerinde hak ve hukuk varken ödenmemişken cennete girmesi mümkün değil gibi bir ifade geçiyor burada. Ve şunu da ikaz etmiş ve tembih etmiş oluyor bu sözde. Nedir o? Cennete girmek isteyen bir beyefendi için hanımını memnun etmek hanımının helalliğini almak ayrıca hanımın da erkeğinin helalligine alması gibi bir e, eşit şartlarda bir hak hukuk anlaşması mevzu bahis. Ama şu da değil. Hani bir e, itikat vardır. Muhakkak burada karı koca olanlar orada da illa karı koca olacak. ille da olacak gibi gibi bir mana buradan çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte. Fakat cennete girmek için bir erkeğin hanımını memnun etmesi, hanımının muhakkak bir şekilde hukukunu ifa etmesi, bir hanımın da yine erkeğinin hukukunu yerine getirmesi şartı olduğu düşünülmeli bu satırlarda. Evet. Hazreti Ümmü Seleme daha önce Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den gelen evlenme tekliflerini kabul etmemişti. Bundan sonra Peygamber Efendimiz kendisiyle evlenmek istediği haberini gönderdi. Hazreti Ümmü Seleme mazur görülmesini diledi ve ben hem yaşlı hem de kıskanç bir kadınım. Aynı zamanda çoluk çocukluyum. Şahit olarak da velilerimden yanımda hiç kimse yoktur dedi. Teklifine bu cevabı veren Hazreti Ümmü Seleme'ye bu sefer Peygamber Efendimiz gitti ve evlenme teklifini bizzat tekrarladı. Sonra da şöyle konuştu. Yaşlı bir kadın olduğunu söylüyorsun. Halbuki bir kadına kendisinden daha yaşlı bir erkekle evlenmesi ayıp değildir. Yetimlerin annesi olduğunu söyledin. Bunu bil ki onların geçimleri Allah'a ve Resulüne aittir. Kıskanç bir kadınım diyorsun. Bunun da senden izalesi için Allah'a dua ederim. Yanında velilerinden kimsenin bulunmadığını söylüyorsun. Onlardan hazır bulunan veya bulunmayanlardan bana razı olmayacak hiçbir kimse yoktur. Evet. Bunun üzerine Ümmü Selem'e yanında bulunan oğluna dönerek kalk ya Ömer, beni Resulullah'a nikahla dedi. Şimdi burada bir duralım. Burada yine iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yüksek ahlaklarından bir numune görmekteyiz. Nedir o? Tabi sayılamayacak kadar belki çok farklı güzellikler konuşuldukça çıkacak efendim üsve-i hasene diyebileceğimiz güzel örnekler vardır. Ama biz birkaç tanesini şöyle bir daha kardeşlerimizle, dinleyenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Mesela iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu izdivacı, bu nikahı şerefli bir hanımın o şerefini ve izzetini aynı şekilde muhafaza etmesi için talip olduğu çok açıktır. Güzellik meselesini, hani başkasının iddia etmesini bırakın, bizzat Ümmü Seleme validemiz, ben yaşlı bir insanım, diyerek zaten öne sürmüştür. Dolayısıyla, genç kızların, birçok kendince güzel olan insanların, Allah Resulüne talip olmak istekleri olmasına rağmen, iki Cihan Serveri Efendimizin, bundan sarfına nazar edip, ümmetin şereflisi bir hanımı kendi himayesine almak için bu izdivacı yaptığı çok açıktır daha evvel de söyledik müşrikler zamanında bile yani müşrik olanların Allah Resulü'nü hakaret ettiği zamanlarda bile Allah Resulü'nün evlenmesine çok evlenmesine başka bahaneler süfli efendim, ahlaksız iftiralar yapmak onların bile aklına gelmemiştir çünkü hadise o kadar açıktır ki Allah Resulü'nü himaye etmek için, bazı insanları barıştırmak için zillete düşmesin diye bazı insanları himayesine aldığı o kadar açıktır ki müşrikler bile böyle bir iddiada bulunmamışlardır. Zira tekrarlıyoruz, İki Cihan Efendimiz istediği hanımla evlenebilecek bir durumda, istediği genç bir insanla evlenecek bir durumda, herkes zaten aman bize teklif etsin diyebilecek bir konumdayken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisinin bile ben yaşlıyım, çocuklarım var. Böyle bir dulum diyen insana karşı gösterdikleri nezaket ve izdivaç talebine dikkat çekmek istiyoruz. Bu bir. İkincisi, insanlar birbirleriyle izdivaç hususunda çok farklı bir tatbikatta bulunuyorlar. Hele bunu yaparlarken maalesef din adına bunu yapıyorlar. Hanımla erkeğin fikri sorulmalı, hanımla erkek en önce birbirleriyle anlaştıklarını beyan etmeliler. Sen sus otur oturduğun yerde ben senin yerine hüküm veririm, evleneceksin sen boşanacaksın diye ebeveynlerin ne kadar hakkı olsa da ikna etmeden, izah etmeden böyle bir izdivacı başlatmak, yapmak veya bozmak selahiyetine sahip değillerdir. Yani başlık parası vesairesi mihirdi, şuydu buydu bahanelerine daha ona girmiyorum. Onlar zaten bizim kanayan yaralarımızdır. Mihri mesela mihir meselesini. Tamam edeben susulur, aileler kendi aralarında konuşurlar. Hani bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğu fikir beyan etmesin diyedir o. Ama neticede mihri kim verir? Erkek verir. Kim ister bunu? Hanım ister. En önce o karı koca olacak, evlenecek insanların kendi aralarında anlaşması lazımdır. Yanlış bir örftür bu. Doğru bir hareket değildir. Erkek namına karar vermek, kız hanımın namına karar vermek bunlar yanlış tatbikattır. Nereden anlıyoruz bunu? Bakınız şimdi buraya. İki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kim ne diyebilir? Dinen bir peygamber. Ben seninle evleneceğim dedikten sonra kim bunun üzerine konuşabilir? Konuşabilecek bir insan var mı? Herhangi bir dindar anneyi, dindar dini bütün bir babayı düşünün. Ne kadar dini bütün de olsa bir peygamber olabilir mi? Bir peygamberin hukukuna sahip olabilir mi? Peygamber Efendimizin kendisine yöneltilen itirazlara o itirazlara cevap mahiyetinde konuştuğu işte nezaketi peygamberiyedir. İşte dinin izdivaca evlenmeye bakış tarzıdır. Sen böyle böyle söylüyorsun ama bak senin bu yaşlılığın mevzu bahis olabilir ama ben senden daha yaşlıyım. İzah ediyor. Sen kim oluyorsun da peygambere bunu soruyorsun? Sen nasıl olur da peygambere reddediyorsun diye bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niçin söylemiyor? Çünkü Allah'ın hukukunda nikahlanan insanların birbirinden razı olması lazımdır. Onun namına karar vermek örf olarak uygulansa da İslam'ın evlenme tarzına uygun değildir. Bunu herkesin bilmesi lazımdır. Dedelerimizden böyle gördük. Biz utanırız. Babamızdan, atamızdan böyle işittik sözleri o yörenin, o örfün adetidir. İslam'ın nikah tarzına uygun değildir. Sonradan sakatlıklar çıktığında kimse bunu dini vecibelere, farzlara, sünnetlere bağlamaya kalkmasın. Arz edebiliyor muyuz Estağfurullah. Muhakkak istişare lazımdır. Muhakkak ki insanlar evlendiğinde sadece bir hanım, sadece bir erkek almaz. Aileler birbirleriyle birleşir. Fakat neticede netice ne? Daha doğrusu neticede neticenin ne olduğuna bakmak lazım. Bir insanla diğer bir insanın en önce razı olması lazım. Bütün herkes bunu istiyor. İki insan razı değil. Bu İslam'ın nikah şartına uygun değildir. Bunu buradan arz etmek istiyorum. Ve ilan etmek istiyoruz tekrar. İşte sünnet-i seniyye diyorlarsa sünnet-i seniyye de buradadır. Çocukların var diyorsun bunu gerekçe olarak öne sürmüşsün. Sen nasıl oluyor da bunu peygamber senden nikah istediği halde öne sürüyorsun dememiştir faal-i alem efendimiz. Bak o çocukların yetimlerin bakımı benim üzerimedir. Allah'ın ve Resul'ün izniğine onların ben hamisi olacağım. Onları bir kenara bırakmayacağım ki diyerek ikna ve razı etme metodunu kullanmıştır. Ve karşıdaki insan böyle bir izdivaca daha muhtaç olduğu halde peygamber efendimizin böyle bir nikaha ihtiyacı olmadığı halde ne kadar ikna edici ve yine kendisi peygamber olduğu halde ne kadar ikna edici cevaplar verdiği nazarlardan kaçmamalıdır. Ve İslam'ın evlenme akit nikah akdine nasıl baktığı işte buradan çok iyi anlaşılmalıdır. Bunu lütfen unutmayınız. Lütfen buradan bir defa daha hatırlatıyoruz sözleriyle. Atlarını çizerek sizin okumanıza tekrar dönelim. Evet Eyvallah. Evet. Böylece Cenab-ı Hak Ebu Seleme'nin vefatından önce Allah'ım Ümmü Seleme'ye benden sonra benden daha hayırlı, onu hor görmeyecek, onu incitmeyecek bir koca nasip et tarzında yaptığı duasını kabul buyurmuş ve Ümmü Seleme'ye insanların en hayırlısına hanım olmayı nasip etmiş oluyordu. Evet. Resul-i Ekrem Efendimizle evlendiğinde 44 yaşında bulunan Hazreti Ümmü Seleme, Hicret'in 59. senesinde 84 yaşındayken vefat etti. Ümmü Seleme validemizi nikahlamak için Cenab-ı Sıddık -ı Ekber ve Hazreti Ömerül Fâruq Efendimizin nikahlarına talip olmasındaki sebep de budur ümmet içerisinde yetimleri olan kocası şehit olmuş bir hanım, fedakar bir hanım olması hasebiyle onlar da yine bir hizmet ve gerçekten İslam ahlakına yakışır bir şekilde e, rağbetlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde Ümmü Seleme Validemizi tahtı nikahlarına almış oluyorlar. Evet. Cenaze namazını Ebu Hureyre kıldırdı. Bakıyı bakın. Orayı bir daha okuyalım istiyorsanız. Ben kestim. Bir daha baştan alarak okuyalım efendim. Evet. Resul Ekrem Efendimizle evlendiğinde 44 yaşında bulunan Hazreti Ümmü Seleme Hicretin 59. senesinde 84 yaşındayken vefat etti. Cenaze namazını Ebu Hureyre radiyallahu an kıldırdı ve Bakıyı mezarlığına defnedildi. Okuma bilen, fakat yazmayı öğrenemeyen Hazreti Ümmü Seleme, fıkıh iyi bilenler arasında yer alıyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ettiği hadis sayısı 378'dir. Allah Allah, Allah cennet anneleri olan iki Cihan Serveri Efendimiz'e eş olan annelerimizi bizlere şefaatçi eylesin. İnşallah... Allah Resulünün haneyi saadetinde bulunmaları hasebiyle o vesileyle onlara dua ediyoruz. Onlara Cenabı Hakk'ın tardiyesini, rıza-i şerifini e, dualarımızla gönderiyoruz. Bu vesileyle Cenabı Hak bizleri bu annelerimiz vesilesiyle Allah Resulü'ne de yakın eylesin inşallah. Yine hicri dördüncü senenin içerisinde meydana gelen diğer hadiselerle müfredat devam ediyor abi. Evet okuyalım. Eyvallah. Ee, hem Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen e, bazı emirler yine bu senede oku bulmuştur. Herhalde onları işleyecekler. Eyvallah. İnşallah süre yettiği müddetçe bizim de efendim nasibimiz miktarınca Cenab-ı Hak bizleri hayırlı şeyler konuşmaya muvaffak eylesin. Amin. İçkinin haram kılınması İçki, hicretin dördüncü yılında beni nadir Yahudilerinin yurtlarından sürgün edilip çıkarıldıkları sırada haram kılınıp yasaklandı. İçki, üç safhada inen ayetlerle haram kılındı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Medine'ye teşrif ettikleri zaman Müslümanlar arasında da içki içiliyor Kumar oynanıyordu. Peygamber Efendimiz gelince ondan içkinin ve kumarın hükmünü sordular. O sırada Hazreti Ömer de "Ya Rabbi, içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun." diye dua etti. Bir müddet sonra "Estağhuzubillah, sana içkiyi ve kumarı soruyorlar." de ki, "Onlar da hem büyük günah hem insanlar için faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. Mealindeki ayet-i kerime nazil oldu. Bunun üzerine Müslümanlardan bir kısmı zararından dolayı içkiyi bıraktı, bir kısmı ise içmeye devam etti. Ancak içenler arasında bu arada bazı nahoş durumlar meydana geldi. Hatta asaptan biri akşam namazını kıldırırken kıraati yanlış ve ters mana çıkaracak şekilde karıştırdı. Hazreti Ömer tekrar Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua etti. Çok geçmeden ey iman edenler siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye ve cünüp iken de yolcu olmanız müstesna dedinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Mealindeki ayet-i kerime nazil oldu. He, yani şimdi bir adam gusursuz namaza yaklaşmıyorsa, 10 gün yıkanmasa namaz kılmayacak manası çıkmaz bunda. Namazdan mahrum olmak en büyük felaket bir mümin için. Yani namazdan mahrum olmak ne demek? İçki namazdan seni mahrum ediyor. Yıkanmamak seni namazdan mahrum ediyorsa hemen yıka. İçkisini namazdan mahrum ediyorsa hemen terk et demektir. İki cihan serveri efendimize inen ayet-i bu mana yine birçok detayları var ama bu kadarcık bir kısmını yine kıymetli dinleyenlerimize paylaşmış olalım ve devam edelim. Sonra belki geneli hakkında tekrar konuşacağız. Evet. Bu da yasağın ikinci safhasını teşkil ediyordu. Bunun üzerine Müslümanlar, Ya Resulallah, biz... Namaz vakti yaklaşınca içki içmeyiz izlediler. Peygamber Efendimiz onlara cevap vermeyip sustu. Haliyle Müslümanlar arasında içki içenlerin sayısı da bir hayli azaldı. Namaz kılınacağı zaman da Resul-i Kibriya Efendimizin emriyle hiçbir sarhoş namaza yaklaşmasın diye nida edilirdi. Buna rağmen Müslümanın biri akşamleyin içki içip namaza geldi. Hazreti Ömer tekrar Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua etti. O zaman şu ayeti kerime nazil oldu. Estanuzubillah Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytanın murdar, kötü bir işinden başka bir şey değildir. Bunun için onlardan kaçınınız ki, korktuklarınızdan kurtulup, Umduklarınıza erebilesiniz. Şeytan içki ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Evet. Bundan sonra Müslümanlar artık içkiden kumardan vazgeçtik Rabbimiz dediler. Evet, Bu ayeti kerimenin inmesiyle alakalı başka sebebin üzül yani iniş sebebiyle alakalı başka rivayetler de vardır. Bu rivayet doğrudur fakat bir tarafıdır. Bir taraftan zikredilmesidir. Diğer taraftan da başka şekilde hadiseler hep üst üste gelmiştir. İstiyorsanız onları da okuyalım. Ondan sonra geneli hakkında demin de arz ettiğim gibi konuşmaya çalışalım. Muhakkak ki Allah içkiye, onu yapana, yapılan yere, onu içene, içirene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, onun bedelini ve kazancını yiyene lanet etmiştir. Bu iki cihan serbeli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahih senetle gelen meşhur bir hadisi şerifidir. Sözüdür yani. Çok kapsamlıdır ve hakikaten de insanlar, Farkında olmadan çok büyük veballer yükleniyorlar. Farkında olmadan diyoruz. Çünkü bile bile yapmak mevzu bahis değildir. Allah muhafaza eylesin. Kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz. Bakın, ulema, alimler bunları o kadar güzel anlatmışlar ki. Bir zat şöyle diyor, bir alim zat. Bir adam gece gündüz içki içse... İçeceği içki olsa, su içmese, hatta yemeği bile fıçıların dibinde birikmiş şarap tortusu olsa, kaşık kaşık ondan lapa gibi yese. Fakat bu Allah'ın haram ettiği bir şeydir. Ben bunu içiyorum ama bu Allah'ın haram ettiği bir şeydir. Ya Rabbi sen beni affeyle dese, eninde sonunda cennete girme ihtimali vardır. Neden? Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal saymadığı için. Bir adam düşünün diyor alim zat, bu adam da ağzına içki sokmamış, bir damlasını bir katresini içmemiş. Hiçbir zamanda ne içki satılan bir yerde bulunmuş ne alışveriş etmiş hep kaçılmış. Fakat içki haram değildir diyor. Anlı secde çürüse bu kişinin cennete girme ihtimali yoktur diyorlar. Neden? Allah'ın bir ayetini inkar etmek, kitabı toptan inkar etmek demektir. Kitabı inkar eden bir insan imansız demektir, cennet imanlıların gireceği bir yerdir diyorlar. Yani demek istiyoruz ki insanların müptelaları olabilir, Allah muhafaza eylesin, zaafları olabilir, günahları olabilir. Bu günahları helal saymadıktan sonra dinden çıkmazlar, imansız olmazlar. İnsan belli şeyleri madem yapamıyor veya belli günahları madem işliyor, hiç olmazsa inkar etmez. En önce bunu hatırlamamız lazım. İkinci bir husus. Evs ve hazreç kabileleri hakkında bir hadise rivayet edilir. İçki ayetinin inmesi hususunda. Namazda içkili vesaire olmaması gereken ayeti ve zuhur ettikten sonra daha sonra bir düğün yemeği gibi bir toplantı, efendim bir meclis kuruluyor. Malum Medine'de o zaman en büyük kabileler Evs ve Hazeç kabileleri. Evs ve Hazeç kabilesi hatırlanacağı üzere Medine-i Münevvere'de kan davaları devam eden, hep birbirleriyle rekabet eden bir kavim, topluluk, iki grup. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleri hasebiyle bu iki birbirleriyle münakaşa, münazara, çatışma halinde olan kabileler, birbirlerine muhabbet eder hale geliyorlar ve güzel bir kardeşlik tesüsü zuhur ediyor. Fakat bir gün içki meclislerinde meclislerinde bulunduğu efendi bir ortamda yine böyle kendilerince konuşurlar ederlerken içkinin getirdiği aklı giderme hassasından dolayı birbirlerine karşı saygısızlık etmeye başlıyorlar. Münazaralar münakaşaya dönüyor, münakaşalar artık kavga şeklini alıyor ve hatta birbirlerine yemekte oldukları e, devenin kemikleri, efendim o ziyafette bulunan hayvanların kemikleriyle falan saldırarak birbirlerini yer alıyorlar. Bunun üzerine ayeti kerime zuhur ediyor ve işte siz adeta işaretle size ikaz olundu bir daha bir işaret yapıldı. Çünkü içki öyle hayatlarında ki yani şimdi nasıl hani bazı televizyonlarda şurada burada rahatlarsın al bir tane iç. Bir tane içki içtim. Ya çok içmem arada bir içerim. Partideydik içtim falan gibi çok rahat söyleniyor ya. O zamanlar yani içkisi olmayan insan evinde şarabı olmayan bir insan eksik sayılıyor. Yani evi olmamak falan gibi bir şey. Bir bineği olmaması gibi falan sayılıyor. Çok eski adetleri şarap içki içmek Cenab-ı Hak bu işin tedirici olarak yapılması gerektiğine işaret ederken şunu da vahyin getirdiği incelikten anlayabiliriz içkiden vazgeçirmek bir cemiyet işidir ve ikna etme meselesidir insanın bunu kafasından çıkartması bu zaafından kurtulması beraberce yaşadığı toplumun gereği şeklini almazsa insan tek kalırsa veya toplum onu içkiye sevk ederse bu beladan kurtulamaz. Bunu çok güzel bir şekilde vahyin iniş sırası göstermektedir. Bu ayeti kerimenin iniş sebebine tekrar hatırlatıyorum arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize, kardeşlerimize Els ve Hazeç kabilelerinin birbirleriyle olan münakaşalarının tekrar içki yüzünden zuhur etmesindendir. Eskilerin Güzel böyle değişleri vardır. Şöyle derdi benim rahmetli hocam. İçki hangi ocağa döküldüyse söndürmüştür. Güzel bir cinaslı bir şey. Hangi ocağa düştüyse söndürmüştür. Hakikaten de birbirlerine muhabbet eden insanların birbirlerine içki içtikten sonra hakaret ettikleri bir gerçektir. Bazısı der ki Aa, çok iyi adam bir tek içiyor. Çok iyi adam bir tek kumarı var. Yine benim hocalarımdan bir tane öyle derdi. Yahu derdi bir insan bütün günahları işleyemez ki zaten. Yani bir adam hem kumarbaz hem efendim ayyaş hem zampara hem dolandırıcı vakit yetmez ki. İlle bir tanesinden bir tanesini yapar. Yani insan kendisini avutmamalı. Ya çok yağdan bir tek içkisi var. Çok yağdan bir tek kumarı var. Bunlar yenir yutulur sözler değildir. İslam açısından baktığımızda bu bir kabahattir. Büyük bir ayıptır. Bunu telafi etmek lazımdır. Biraz uzatıyorum mevzu ama hazır böyle yeri gelmişken bir şey daha hatırlatayım. İmam-ı Rabbani Faruk-u Serhendi Müceddide Elfisani ismiyle meşhur olan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin meşhur bir kitabı vardır, eseri vardır. Mektubat isminde. Bu mektubatta seneler evvel bir derste bir gün hoca efendinin okuttuğunu burada zikretmek istiyorum. Hatırladım. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah Kur'an-ı Kerim'inde içki içmeyiniz dediği halde bir insanın içki içmesi durumu ancak iki şeyle anlaşılabilir veya iki şeyle izah edilebilir diyor. bir Birinci sebep Allah Teala'nın sözlerini kabul etmemekle alakalı olabilir diyor. Yani Allah bunu böyle söyleyebilir ama ben Allah'ı dinlemiyorum der. Bu da diyor zaten kafirlerin halidir. Kur'an'ın bir ayetini inkar etmekle alakalıdır. Bu da amenbüllahi çünkü amenbüllahi ve meleketihi ve kutubihi ve rusulihi diye zik ediyoruz ya böyle. Ne demektir o? Kitaplarına inandım derken kitaplarına inandım ne demektir? Allah'ın kitabında geçen her ayete inandım demektir. İman ettim demektir. Bir adam içiyorsa diyor hala yani Allah böyle söyleyebilir ama ben inanmıyorum bunu Allah'ın söylediğine. Diyordur ve Allah'ın ayetini inkar ediyordur diyor. Ya böyle izah edilir? Çünkü Allah'ın ayeti var olduğu halde içki içmesi başka türlü izah edilemez. Ya da diyor şöyle izah edilir. Evet bunu Allah söylemiştir der. Fakat Allah'a itibar etmesi bir deliye, mecnun, akılsız bir insana itibarından daha azdır der İmam-ı Rabbani. Yani bir delinin sözü kadar bile Allah'ın sözüne itibar etmiyor. Buna işarettir der ve şöyle bir misal verir. Düşünün der, bir kap su var veya bir testi içerisinde bir su duruyor. Oradan geçen bir deli diyor ki deli olduğunu akılsız olduğunu bildiğiniz bir insan. Bu suyu içme zehirlidir diyor. Bu suyu içme zehirlidir. Şimdi diyor sen ne yaparsın diyor böyle bir durumda. Suyu içer misin diyor içmezsin. Niye? Ya bu adam delidir ama. Belki bir ihtimal su zehirli olabilir dersin ve suyu içmezsin diyor. E diyor güzel kardeşim mümin kardeşim. Allah böyle bir şeyi emrettiği halde sen hala devam ediyorsan, bir akılsıza, bir deliye itibarın kadar bile Allah'a itibarın yoktur senin diyor. Ne kadar güzel anlatıyor değil mi? İşte kişi hemen bundan rucu etmeli, Allah muhafaza eylesin. Böyle bir illeti varsa da vazgeçmeye gayret etmeli. Vazgeçmesi için de insana bazı şartlar lazımdır. i̇mam Ali Efendimiz buyuruyor ki, Tövbesinin kabul olması için insanda bazı şartlar lazımdır. Bunlardan bir tanesi gerçekten pişman olarak yaptığı işten üzülmek. Nedamet duymak. Hadis-i şeriftir zaten bu. Pişmanlık tövbedir. Veya tövbe pişmanlıktan ibarettir der. Gerçekten ben bunu nasıl yaptım diye bir nedamet hissine sahip olacak. Bu bir. İkincisi bu tövbe hususunda bu dönüş hususunda o kadar kararlı olacak ki, nasıl ki diyor bir ineğin, bir hayvanın memesinden süt çıkar, süt çıktıktan sonra bir daha onun artık aynı memeden içeri girmesi mümkün değildir. Böyle kararlı olacak diyor. Ve diyor ki i̇mam Ali Hazretleri, Hazreti Ali Efendimiz söylüyor bunu. Diyor ki, bir kişi o günahı işlemekle o kadar pişman olacak ki, o günahı tekrar yapmakla ölüm arasında tercih imkanı verirse ölümü tercih edecek yine o tövbesini bozmayacak diyor. Fakat yetmiyor. Hazreti Ali Efendimiz buna iki tane madde daha ilave ediyor. Devamla şöyle diyor. O günahı işlediği çevreden alakasını kesecek. Orada bulunmayacak. Çünkü o çevre içerisinde bulunduğu müddetçe muhakkak o günaha düşebilir diyor. Ve o günahı işlemek için zaman ayıracağı dilimi, mesela belli saatlerde adam içiyor, hep alışmış. Saat 8'de on arası içiyor diyelim. O saatlere muhakkak bir ibadet taat koyacak. Nefsin iştahını kesmek için onu ibadetle, hayırlı hizmetlerle yoracak. Ve böylece günahı yapmaya mecali kalmayacak diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu arada Hacı Bektaşi Veli, Hacı hünkar Veli, Anadolu'nun o büyük nurlu direği, o büyük zatın biliyorsunuz Türkçe eseri yoktur hiç. Hani duru bir Türkçeli eserler falan yazmıştır denir. Türkçe eseri yoktur. Sözlerini topladıkları, onun nutuklarını topladıkları bir eser vardır. Sözlerini, hitap tarzını ve sohbetlerinin toplandığı bu esere makalat denir. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri diyor ki, Bakın makalatında ne diyor? Açın bakın. Bunun aynı transkripsi edilmiş metni var. Şu anda basılmış. Rahmetli Profesör Doktor Esat Çoşan Hazretleri'nin hazırladığı kitaptır aynı zamanda. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin makalat isimli eseri. Onda diyor ki, Değildiği içkiyi içmek, Bana mensup olduğunu söyleyen, Bektaşi olduğunu söyleyen kardeşlerime söylüyorum diyor bana mensup olduklarını söyleyen müritlerime vasiyetimdir diyor Hacı Bektaşi Veli bir kuyuya bir katre şarap damlasa o kuyudan çıkartılan suyla otlaklar sulansa o otlaklardan kuzular koyunlar yese benim dervişime bana kendisini isna eden Bektaşiyim diyen kişilere o otlaktan diyen koyunun eti ve sütü haramdır diyor. Hacı Bektaşi Veli. Allah buna müsaade etmiş. Fakat ben öyle bir ihtisas sahası, öyle bir terbiye veriyorum ki benim verdiğim terbiyeyi almak istiyorlarsa çok dikkatli olacaklar diyor. Hiç şüpheli bir şey olmayacak. Arz edebiliyor muyum? Ve şunu da unutmamak lazım. Hazreti Ali Efendimiz de bir parça kumaşına böyle bir şarap gibi bir şey damlamış kumaşını yıkamaktan bile imtina etmiş, yırtıp kesip atmıştır. Bunu da unutmamak lazım. Hacı Bektaşi velinin sözünü de burada bir hatırlatarak bir velinin sözünden Bektaşiyenin nasıl bir ustup içerisinde Allah'ın emirlerine ve yasaklarına ne kadar itibar ettiklerini göstermesi açısından da bir numune teşkil etmesi açısından da misal olarak getirmiş olduk. Evet. Yani içkinin haram ilan edilişi, içkinin haram oluşuyla alakalı bahis vardı. Bilmiyorum burada zikredecek mi? Fakat Medine sokakları Fehel entum Artık vazgeçtiniz değil mi? Gördünüz ne kadar büyük felaket olduğunu. Değil mi? Sözü o kadar tesir, tesir etmiştir ki Sahabe-i Kiram Hazaratı diyor ki Medine-i Münevvere sokakları şarap akıntılarıyla akıntılarıyla aktı durdu sel gibi o 50 senelik 60 senelik artık atalarından dedelerinden çok hususi efendim mahzenlerde vesairede kalan yani büyük bir şimdi diyorlar ya şarap kültürü falan diye işte nasıl bir şeyse o Allah'la aramızı açacak he? aman dediler diyor ve bütün müminler ne kadar efendim bu haram oluşuyla alakalı ne kadar kıyıda köşede kalmış, efendim sakladıkları, ettikleri, aman antikadır, aman çok güzeldir, özel de dedikleri şarapların ne yapmışlardır? Kırmışlar ve hepsi sokaklara dökülmüş, şarap akmış sokaklar hep. Bu şekilde hemen Cenab-ı Hakk'ın evet vazgeçtik Ya Rabbi demek gibi bir şeydir bu. Fiilen bunu göstermişlerdir. Sahabe-i Kiram Haziratı bu şekilde efendim, teslimiyetlerini bir defa daha sevdikleri şeylerden vazgeçerek, nefisleri için, nefislerinin sevdiği şeylerden vazgeçerek Ya Rabbi biz seni böyle Resul'ünü isteriz. Aman senle Habibinle aramız açılmasın. aramız açmasın hiçbir şey. Bütün sevdiklerimizden biz vazgeçeriz. Yeter ki sen bizden memnun ol dercesine Ashab-ı Kiram Haziratı ne yapmıştır? İçkilerini yollara dökmüşlerdir. Evet. Her sarhoş edici şey içkidir ve her sarhoş edici içki haramdır. Kim dünyada devamlı içki içer ve tevbe etmeden ödürse, ahirette o kimse ahiret şerbeti içemez. Allah muhafazı eylesin. Allah muhafazı eylesin, evet. İçkiden uzak durunuz çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Evet. İçki ümmül hebaistir. Bütün murdarlıkların, evet, kötülüklerin. Faiz, bütün pisliklerin şeyidir. Yani o pisliği yapmak için içki arkadaş olur. Bir adam hiç ben bunu yapmam, hiç falancalarla oturmam, hiç böyle konuşmam falan diye kendi kendine söz vere dursun. Allah muhafaza eylesin. İçki kursağından geçtikten sonra o adamın gayet efendim düzgün zannedilen kişinin her türlü melaneti rahatlıkla Yaptığı görülmüştür Hala da öyle değil midir işte ibrettir Yani şöyle bir insan etrafına Baktığında Allah muhafaza eylesin Düğünler yapılır herkes birbirine Saygıyla muhabbette kapıda karşılar Ah dostum arkadaşım falan der Sonra bir içki girer oraya Ondan sonra muhakkak sonunda kavga olur Yani Bir insanın daha ne kadar tecrübe etmesi lazım Ne kadar tecrübe etmesi lazım yani falancalar şu kadar içerse bilmem ne olur. O kadar idrar da içsen sana yarayabilir. Yani bu laf mı? Bir tane içtiğin zaman kanı hızlandırıyormuş. E yarım iki lokma kezzap hiç o da açıyor. Laf mı bu yani? Hani bunlar satılmış olan iffetlerini, vicdanlarını, yani Hipokrat falan da hikaye. Bunlar gerçekten satılmış olan akılların ve kalplerin söyleyebileceği sözlerdir. Şöyle bir insaf ile düşünmeli. Yani bu bir sektör olmuş. Bu kadar paralar dönüyor. Bu kadar şeyler dönüyor. Yani insan e, bazı dönen dolapların da farkına varmasa. ama ben dola gördüm işte bir profesörü, bir efendim doçent doktoru, bir efendim tabibi. Az da içebilirsin dedi. Cık. Yani bu laf mı yani? Bu söz mü? İşte rezillikleri vesairesi, spastik bilinme olan çocuklardan tut Allah'a kadar. Hücreleri öldürdüğüne kadar artık bu ilmen ben ispat edilmiş. Yani en azından ben mecburum böyle söylüyorum. Çünkü beni finanse eden kişi büyük bir içki firmasının sahibi demeli insan söylerken hiç olmazsa. Ama onun haricinde kalkıp bugün yararı da varmış. Şusu da var. Ayet de varmış diyorlar. Hani yararı var diyor ya. O alkolle alakalıdır. İlaç sanayinde vesairede hala alkol kullanılmaktadır. Eğer o denilmeseydi İlacın içerisindeki alkol vesaire dahi haram olacaktı ki bu Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Arz edebiliyor muyuz? Fakat günümüzde artık alkolle yapılan ilaçların bile çocuklara, insanlara zarar verdiği hususunda yararından çok zararı olduğu hususları işlenmektedir. Bunlar konuşulmaktadır. Yani kalkıp işte orada şaraba haram diyor da rakıya binden ne demiyor vesaire falan gibi insanın kalbinden bile kalbinden bile fetva alamadığı şeyleri başkalarını aldatmak için söylemesi büyük hatadır. Hiç olmazsa izan ve insaf sahibi olarak Allah haram kılmış ama maalesef ben içiyorum diyecek hiç olmazsa asgari bile olsa bir iman seviyesini tutturması icap eder. Evet. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Evet. Hazreti Zeynep Binti Huzeymen'in vefatı. Bir de mesela var ya tuhaf tuhaf sözler. Ya bu temiz içerim ben diyor. İçerim ama hiç dağıtmam falan. Yani iş o değil. Bir adam galonlarla içse, hiç serhoş olmasa aa bu haram değil diyebilir misiniz? Allah Teala haram olarak söylemiş. Bunun katresi de haramdır. Okkalı şekilde içilmesi de haramdır. Bir katre içiyorum o olsa bari bir tane büyük içeyim demek de o da ebleyliktir. Katresi haram olduğu için her katresiyle alakalı Allah muhafaza. İnsan hesaba tabi olabilir. Cenab-ı Hak bizleri bu nevi illetlerden muhafaza eylesin. Amin. Ve bir an önce vazgeçmeyi de inşallah bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Evet. Peygamberimizin zevcesi Hazreti Zeynep, İslamiyet'ten önceki devirde yoksul ve muhtaçlara çok acıdığı, şefkat ve merhametli davrandığı, Onlara devamlı yemekler yedirdiği ve sadakalar verdiği için ümmül mesakin, miskinler düşkünler annesi diye bilinir ve yad edilirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz'le evliliği hicretin üçüncü yılı Ramazan ayında olmuştu. Hicretin dördüncü yılı Rebüül ahir ayı sonundaysa 30 yaşındayken vefat etti. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz namazını kıldırdıktan sonra onu Baki kabristanına defnetti. Evet. Efendimizin hayatında Hazreti Hatice-i Kübra ile Hazreti Zeynep'ten başka zevcesi vefat etmemiştir. Evet, Baki kabristanına hemen girildiğinde sağ tarafta Ehl-i Beyt'e ve Ezvacı Mutahharat validelerimize mahsus bir bölüm vardır. Gidenlerimiz inşallah orayı ziyaret ederler. Evet. Hazreti Ali'nin validesi Fatıma Hatun'un vefatı. Evet. Fatıma binti Esed, Nebi-i Muhterem Efendimizin amcası Ebu Talib'in zevcesiydi. İlk sıralarda Müslüman olmuş ve Medine'ye hicret etmişti. Peygamber Efendimiz'e çocukluğunda büyük hizmetlerde bulunmuştu. Evet. Onu çocuklarından daha çok sever ve ihtimam gösterirdi. Peygamber Efendimiz de her zaman onu saygıyla anar, hal hatırını sorar, onu ziyaret ederdi. İşte yüksek ahlak sahibi bu İslam kadını hicretin dördüncü yılında Medine'de hakkın rahmetine kavuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz ona olan sevgi ve saygısından dolayı bugün annem vefat etti dedi. Allah Allah. Hazreti Ali Efendimiz, annem Fatıma bint Esed vefat ettiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi gömleğini sırtından çıkarıp ona kefen olarak sardırdı ve cenaze namazını kıldırdı demiştir. Evet. Resulü Kibriya Efendimiz, bu mübarek ve muhterem kadının kabrine de indi ve bir müddet kabrin içinde uzandı. Sonra kabirden çıktı. Gözleri yaşlarla doluydu. Müslümanlar, Ya Resulallah dediler, biz senin buna yapmış olduğun şeyi başkasına yaptığını görmemiştik. nebi Muhterem Efendimiz şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan bir başka kimse olmamıştır. Ona, Cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak giydirdim. Kabir hayatı kendisine mülayim ve kolay gelsin diye de kabirde yanına uzandım. Allah Allah. Hala diyorlar ki iki cihan serbere Efendimizin şefaati var mıdır yok mudur? Allah ıslah eylesin. Allah ıslah eylesin. İslahları mümkün değilse Allah onların fitnelerinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı duyduğumuz muhabbeti ifsad etmelerinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Üzerine giydirdim ki diyor cennet libası giymesine vesile olsun. Yanına uzandım ki cennette ona arkadaş olsunlar, hoşun olacağı bir kabir hayatı olsun. Resulullah Efendimiz'in daha fiiden yaptığı şeyler bile hemen Cenab-ı Hakk'ın katında ne kadar makbul. Hala diyorlar ki ördükten sonra şefaat eder mi, etmez mi, var mıdır şefaat yok mudur diye konuşuyorlar. Allah istahar etsin. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Evet. Bundan sonra da Resul-i Zişan Efendimiz şu duayı yaptı. Allah sana merhamet etsin ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin ey annem. Sen benim annemden sonra annemidin. Kendin aç durur beni doyururdun. Kendin giymez beni giydirirdin. En iyi nimetlerden nefsini alıkoyar bana tattırırdın. Bunu da ancak... Allah rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki diriltendir, öldürendir. Hay ve kayyumdur O. Allah'ım, annem Fatıma bint esedi aff ve mağfiret et. Ona hüccet ve delilini anlat. Onun kabrini genişlet. Ben Resulünün ve benden önceki peygamberlerinin hakkı için duamı kabul buyur. Allah Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesile Olması ayrı Onu dualarımızda vesile edinmemiz Ayrı bunları hepsini ayrı ayrı Düşünün bir de Resulullah Efendimizin duasına bakın Ben ve benden Evvelki peygamberler hakkı için diyor Hazreti Peygamber Yani Allah Teala'dan bir şey isteme hususunda en liyakatli ağız, Allah'tan bir şey direkt olarak isteme hususunda en müsait, en muteber, en müstesna olan şahıs. O bile diyor ki ya Rabbi şu duamı peygamberler hakkı için kabul et diyor. Sen nasıl olur da peygamberler hakkı için şu duamızı kabul eyle sen nasıl olur da hala Fahri Alem Müzesi hürmetine sen dualarımızı kabul eyle diyemezsin? Seni bundan kim menediyor? Hangi şahıs menedebilir? Bunu hangi delille sana söyleyebilir? İşte peygamber efendimizin hayatı. Boşuna okuyun demiyorlar bak. Her hali bir şekilde bugün dahi tartıştığımız şeylere son noktayı koyuyor. Evet. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in dünyaya gelişi Hicretin dördüncü yılı Şaban ayında Resul-i Ekrem Efendimizin torunu Hazreti Ali'nin ikinci oğlu Hazreti Hüseyin Hazreti Fatıma validemizden dünyaya geldi. Doğumunun yedinci gününde peygamber Efendimiz bu nur topu torunu için akika kurbanı olarak iki koç kestirdi. Kulağına ezan okuyup ismini koydu ve saçını kestirdi. Evet. Torunu Hazreti Hasan gibi Hazreti Hüseyin de Nebi-i Muhterem Efendimiz'e benzerdi. Bu her iki torunu için Efendimiz, Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev bunları diyerek dua etmiştir. Bir gün Ebu Eyyübel Ensari radiyallahu anh, Resul-i Kibriya Efendimiz'in huzuruna girerken, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i önünde oynuyorlar görmüştü. Ya Resulallah, sen onları çok mu seversin diye sorunca, Peygamber Efendimiz şu karşılığı vermişti. Nasıl sevmeyeyim ki? Bunlar benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Zeyd bin Sabit Hazretlerinin Arap, İbrani ve Süryani yazısını öğrenmesi. Evet. Zeyd bin Sabit radiyallahu anh, Hicretten önce Evs ve Hazreç kabileleri arasında bu az günü vuku bulan çarpışmalarda babasının ölmesiyle yetim kalmıştı. O sırada altı yaşındaydı. Resul-i Kibriya Efendimiz Bedir'de esir alınan Kureyş müşriklerinden mali durumu fidye necat ödemeye müsait olmayan her birisinin ensar çocuklarından on çocuğa iyice okuma yazma öğrettiği takdirde serbest bırakılacaklarını bildirmişti. İşte Zeyd bin Sabit de o zaman okuma yazma öğrenmiş olan Ensar çocuklarındandı. Hazreti Zeyd bin Sabit son derece zekiydi. Hicretin dördüncü senesinde resul Ekrem Efendimiz kendisine Yahudi yazısını yani İbranice'yi öğrenmesini emretti ve ben yazılarımı onların değiştirmeyeceklerinden emin değilim buyurdu. Evet çarpıtabilirler, tercüme hatasını kasti olarak yapabilirler. Ee, emin değilim onların tercümanlık yapışından diye söylüyor Hazreti Zeytin bin Sabit radiyallahu aleyhi evet. Bunun üzerine Hazreti Zeyd 15 gün içinde İbranice'yi öğrendi. Evet. Hatta onda maharet sahibi oldu. Resul-i Kibriya Efendimiz bundan sonra Yahudilere bir şey yazacağı zaman onu Hazreti Zeyd'e yazdırır Yahudilerden gelen yazıları da ona okuttururdu. Yine bir gün Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Zeyd'e Süryanice güzelce okuyup yazabilir misin? Çünkü bana Süryanice yazılar geliyor dedi. Süryanice de kadim bir e, lisandır. Evet İbranice gibi. Hazreti Zeyd cevaben hayır iyi okuyup yazamam deyince Peygamber Efendimiz o halde sen onu iyice öğren buyurdu. Bu emir üzerine Hazreti Zeyd bin Sabit 17 günde Süryanice'yi öğrendi. Evet 15 günde İbranice 17 günde de Süryanice'yi öğreniyor Hazreti Zeyd bin Sabit. Evet. Hazreti Osman'ın oğlu Abdullah'ın vefatı. Hazreti Osman Habeşistan'a hanımı Hazreti Rukiye ile birlikte hicret etmişti. Biliyorsunuz Rukiye annemiz de İkici Han efendimizin kızı. Evet. Orada bir çocukları dünyaya gelmiş ve ismini Abdullah koymuşlardı. Abdullah 6 yaşında bulunduğu sırada bir horoz yüzünü gözünü gagaladı, yüzü gözü şişti, fena halde hastalandı. Bu hastalıktan kurtulamayarak da hicretin 4. senesi cemaziyel evvel ayında vefat etti. Evet işte Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ''Andolsun ki muhakkak sizi bir şeyle imtihan edeceğiz.'' Korkuyla, açlıkla, mal mülkünüzden, evladı yeğeninizden eksiltmekle muhakkak bu dünyada imtihan olacaksınız diyor. İşte İki Cihan Server Efendimizin hayatı, işte ashab Kiram Haziratı'nın hayatı, Cenab-ı Osman Efendimiz, Peygamber Efendimizin kelimesiyle mübarek kızları Rukiye ile evlenmiş olmalarına rağmen, neticede Abdullah isminde bir güzel çocukları olmasına rağmen böyle bir imtihana maruz kalıyor. Ve neticede 6-7 yaşlarındayken Hz. Abdullah alemi cemale intikal ediyor. İşte bu dünyanın musibetleri, bu musibetlere, bu imtihanlara karşı büyüklerin halleriyle alakalı ibret alınacak hadiselerdir. O sebepten müellif de hem iki Cihan Server Efendimizin bir şekilde torunu oluşlarından dolayı hem de nasıl imtihanlardan geçtikleri hususunda bir kanaate sahip olmamız için bunları zikrediyor. Evet. Bu torununun cenaze namazını bizzat Peygamber Efendimiz kıldırdı. Kabrine ise onu babası Hazreti Osman indirdi. Abdullah'ın mezar taşını diken resul Kibriya Efendimiz'in gözlerinden yaşlar döküldü. Şöyle buyurdular. Allah Teala kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder. Evet. İnsan ölümden ibret almalı, böyle vefat hadiseleri karşısında e, gerekli hüznü yaşamalı. Fakat Allah Resulü mahzun olduğu için bu hadiseden dolayı bizlerin şu anda mahzun olması bile şu müjdeye binaen affımıza, mağfiretimize vesile olabilir. İnşallah Cenab-ı Hak Allah Resulü ile sevinen ve Allah Resulü'nün üzüldüğü şeylere üzülen Bahtiyar kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Muhabbet bağımızı böylece zinde, kaime daim eylesin. Ve eşrefi be esadi nuru cemii'el enbiya ve'l murselin ve'l hamdülillahi rabbil alamin.